Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan dostumun Ulgar Özeskini. Perşembe sabahından herkese günaydın. Günün ilk kampanyasının sahibi Sedef Tümer. Goldenlar Bodrum'un kültür simgesi olarak dünyaya tanıtılsın mı talebiyle başlatmış kampanyasını Tümer şöyle diyor. Sayın Mehmet Kocadon son günlerde ulusal ve uluslararası basında yer alan Bodrum'un simgesi haline gelmiş 11 Golden Retriever ve bir Rottweiler cinsi köpeğin belirsiz akıbetleri birbirlerinden ayrılarak sahiplendirilme, Yurt dışına gönderilme ihtimalleri bizi düşündürüyor. Bugüne kadar bu hayvanlar sayesinde 2860 sayılı kanuna aykırı toplanan ve amacı haricinde kullanılan yardımlar biz hayvanseverleri derin üzüntüye sevk etmekte. Bu konuda çözüm teklifimiz aşağıda ifade edilmiştir. Bodrum Belediyesi'nin dünyaya örnek olacak ve emsali olmayan bir projeyi imza atarak... Söz konusu 12 adet köpeği birbirinden ayırmadan tahsis edilecek bir turistik barınak işletmesinde Bodrum'un kültür simgesi haline getirmesine arzu ediyoruz. Sezona kadar hazır edilecek bu küçük tesis kuruluncaya kadar belediyenizce köpeklerin sağlık kontrollerinin ve karnelerinin hazırlanması, kayyum olarak Aylin Yıldız Şvarts'ın tayin edilmesi, kayyumun zan altında kalmamasını sağlayacak. Köpeklerin kan ve tüy örneklerinin, insanlardaki parmak izi muadili olan burun izlerinin alınarak İdari zimmetinde muhafaza edilmesini öneriyoruz. Bu tesisin açılmasıyla kurulacak döner sermayeye şu anda dünyanın her köşesinden bu köpeklerin hayranlarından yasa dışı olarak toplanan paraların akışı yasal olarak sağlanacağı gibi satışa sunulacak hediyelik eşyalar, kolyeler, tişörtler, tasmanlar gibi muhtelif ürünlerle devlete ya da idareye külfet getirmeden köpekler kendi masraflarını kendilerine karşılayabilirler. Şu anda Duyumlarımıza göre ayda yüz binlerce lira ile telaffuz edilen yasa dışı para yasallaşacak, Bodrum barınaklarındaki araç gereç, teçhizat ve personel eksikliklerinin tamamlanması, Bodrum'un dahilindeki diğer sahipsiz hayvanların yaşam şartlarının sağlanması amacına destek olacaktır. Talebimizin tarafınızca uygun bulunması halinde şüpheli durumla beraber gelişen her türlü hoş olmayan tartışmalarda da son bulacak yeniden sahiplendirilmeleri konusunda basında yer alan golden kaçakçılığı soruşturmasıyla ortaya çıkan endişelerimiz ve üzüntülerimiz de ortadan kalkacaktır. Hayvan konusunda bilinçli, birbiriyle uyumlu, tanımlanmış görev dağılımına uyacak, gönüllerden oluşturulacak bir komisyon tarafından yönetilecek olan tesis, ziyaretçilere hayvanların zarar görmeyeceği saat ve şekillerde açık olabilecektir. Böylelikle söz konusu köpeklerin Bodrum Belediyesi'nin himayesinde olacağı bu proje sadece ülkemizde değil, Tüm dünyada hayvan koruma ve ölen bir kişinin manevi mirasına saygı sembolü olarak, kültür simgesi olarak büyük ve olumlu yankılar alacak, hayvanlarla beraber tüm insanların da mutlu olması sağlanacaktır. Talebimiz Bodrum Belediyesi'nin dünyaya örnek olacak global medya araçlarıyla duyuracağımız bu müjdeyi bizlere bahşetmesine saygılarımızla arz ve talep ederiz diyen Tümer'in kampanyasında da şu ana kadar 1359 kişi destek vermiş. Sıradaki kampanyanın sahibi Emek esnafına vergi indirimi yapılsın talebiyle başlattılmış. Gelir İdaresi Başkanlığı'nı muhatap alıyor. Gülgün, Biçerel, Uysal. Uysal şöyle diyor. Küçük ve orta ölçekli emek esnafları gelirlerin tamamını satıştan elde etmemekte. Verdikleri el emeği hizmetin karşılığını ödedikleri aşırı vergi nedeniyle alamamaktalar. Bazı Avrupa ülkelerinde kuaför, terzi ve ayakkabı tamircisi gibi El sanatlarıyla ilgili sektörlerde vergi sistemi düzenlemesi var. Satış ürünlerinin KDV'si %21 ve civarı iken, işçilik gerektiren tüm hizmetlerde KDV tutarı %6 olarak hesaplanıyor. Kuaför hizmetleri müşterisi açısından lüks hizmet olabilir. Fakat biz esnaf veya sanatkarlar için tam bir vergi kabusu. Türkiye'de bu sistemi destekleyen bütün meslek gruplarını bu kampanyayı yaymaya davet ediyorum. Belki birilerine sesimizi Duyurabiliriz diyor Uysal. Sıradaki kampanya için şimdi Trabzon'u uzanıyoruz. Şalpazarı'na belediye otobüsü istiyor. İsteyen kişi Ercan Kan Demir. şöyle demiş kendisi. Şalpazarı ilçesi onlarca yıl geçmesine rağmen hala belediye otobüsüne kavuşamadı. Belediye otobüsünün olmayışı halkın ulaşımda mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Yaşlılar Trabzon merkezine ulaşabilmek veya sahil ilçelerindeki büyük hastanelere ulaşmak için Aktarmalar yapmak zorunda ve çok zorluk çekiyorlar. Şalpazarı'ndan il merkezine doğrudan ulaşım yok. Belediye otobüsü sayesinde mesafe yakınlaşmış olacak. İl merkezinden, sahil ilçelerden Şalpazarı ilçemize ve Şalpazarı ilçesi merkezinden il merkezine gidiş gelişler kolaylaşacak. Alışveriş ve iletişim de artacak. Daha birçok anlamda ilçemize belediye otobüsünün gelmesi faydalı olacaktır. Geç kalmış olan belediye otobüsünün Şalpazarı ilçemize artık getirilmesini talep ediyoruz. diyor Kandemir. Sıradaki kampanyanın sahibi ise maçlar ve maçların yarattığı büyük izdihamla ilgili Fenerbahçe'nin maçı olduğu günlerde yol kapatma uygulaması kaldırılsın talebiyle başlatmış bu kampanya Mehmet Sarıöz. Şöyle diyor Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının Şükrü Sarıçoğlu stadında maçları olduğu günlerde en önemli yollar D100 Güney yolu Boğaziçi Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe-Şükrü Saracoğlu spor kompleksine kadar gelen Güney bağlantı yolu Recep Peker Caddesi Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısmı ve Bağdat Caddesi'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu kompleksinin arkası Taşköprü Caddesi D100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıl Toprak Recep Peker Caddesi kavşağına kadar olan kısmı güvenlik gerekçesiyle kapanıyor ve İstanbul'un en önemli noktalarında gerek yayalar gerek araçlar açısından hayat felce uğruyor. Evine gitmek isteyenlerin yoluna özel güvenlik ve polisler çıkıp pasolik sorabiliyor. Bu çilenin acilen bitirilmesini rica ediyoruz diyor Sarıöz. Anlaşılan çok dertli bu konuda. Perşembe gününün geldik son kampanyasına sahibi Taylan Yıldırım, ilk okullarda meyve ve sebze yetiştirmenin ders olarak gösterilmesini talep etmiş Taylan Yıldırım kampanyasında diyor ki birçok mevsimin bir arada yaşandığı güzel ülkemizde güneşin, toprağın ve suyun Bol olmasına rağmen zaman içerisinde farkında olmadan çocuklarımız artık toprağa dokunamayacak hale geldiler. Okullardaki son toprak alanlar da betonlaştı. Bizler çocukluğumuzda meyve ağaçlarından inmezken yeni nesil meyveleri ve sebzeleri marketten tanıyor artık. Bize göre çocuklarımıza doğa sevgisinin aşılanması sadece evde değil günlerinin %80'ini geçirdikleri eğitim yuvalarında da olmalı ile birlikte çevrelerini tanıyarak birlikteliği, toprağı, çiçeği, böceği, fidanı, ağacı, meyveyi daha da ötesi kendini tanıyıp üretmeyi, korumayı, paylaşmayı, yaşatmayı, sevmeyi öğrenmelerini sağlayabiliriz bu sayede. Bunun için ufacık bir parça toprak yeter de artar bile bizimle aynı fikirdeyseniz gelin bunu paylaşalım ve ne kadar önemli olduğunu herkese gösterelim diyor Yıldırım bu çok faydalı ve gerçekçi kampanyasında. Hatta saksılarda, büyük saksılarda bile yapılabilecek ve öğretilebilecek bir faaliyet bu. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esvene devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz bunun gibi kampanyalar açarak değişime ön ayak olabilirsiniz. Bu kampanyaları başlattığınızda biz de onları bu programa taşıyabiliriz. Cuma sabahı yine yeni değişim hikayeleriyle birlikte olmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan: Mustafa Ulgar Özeski